şeytan-ı recim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve billahi min ve min Men ve men yudlil Ve illallah ve ve ba'd ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve şerrü'l umuri muhtesasatuhâ ve kullu muhtesede tenbîtâ ve kullu bidâtin zalâle ve kullu zalâletin Hadis usul derslerinin dördüncü, 5. Mi? 5. bölümünde hadis metinlerinin değerlendirilmesi konumuz. Hadislerin Nebi Aleyhissalatu vesselam'a ait sözler, fiiller, takrirler ve sıfatları gösteren nakiller olduklarını öğrenmiştik. Yine biliyoruz ki özellikle 1. Hicri asırdan itibaren hadis diye birçok sözler uydurulmuş, yabancı kaynaklı sayısız hurafe ve asılsız söz hadisler arasına karıştırılmıştır. Bunları sahih hadislerden ayırmak zamanla mesele haline gelmiştir. Bu yüzden hadislerin gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait olanlarını sonradan uydurulanlardan ayıklamak için bazı temel ölçülere ihtiyaç duyulmuştur. İlk bakışta hadisin senedi ile isnat bu ihtiyacın tabi bir sonucudur. Bir sözü nakleden onu kimden aldığını, almış olduğu kimsenin kimden almış olduğunu, bu kimselerin böyle bir sözü gerçek anlamda rivayet edip edemeyeceği bilinirse yalan taşmak ihtimali kalmaz. Öyleyse hadislerin değerlendirilmesinde ilk ölçü senet ve isnat olmaktadır. Şu da var ki, yalnızca senet bir hadisi değerlendirmek için temel ölçü olamaz. Çünkü öyle uydurma sözler vardır ki, Nebi Aleyhisselatü ama sağlam bir senetle bağlanmıştır. Öyleyse senetten başka hadis değerlendirilmesine yarayacak başka ölçülere de ihtiyaç vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gerçekten ait olan bir hadis genel olarak şu özelliklere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'e uygundur. İslam'ın genel esaslarına uyar, akıl prensipleriyle çelişmez, müsbet ilmin verilerine uygundur, ilmi gerçeklere, tarihi olaylara ters düşmez, metin ve ifadesi güneşi gibi parlaktır. Öyle ki İnsanın aklına bunu peygamber söylemiş olamaz gibi bir şüphe ve tereddüt gelmeyecek şekilde açık ve seçiktir. Toplumun ahlak kurallarına uyar. Muteber ve sağlam kaynaklarda yer alır. Bunlar temel özellikler. Sahih hadislerin özellikleri Peygamber Aleyhisselatü rivayet edildiği sabit olan hadisler sahih hadislerdir. Sahih hadislerin hadis alimlerince yapılmış tarifi şöyledir. Adalet ve zapt bakımından tanınmış ravileri, kesiksiz bir senetle birbirlerinden naklettikleri şaz olmaktan, illetli bulunmaktan uzak hadislere sayı hadisler denir. Demek ki birinci şart adaletur ravi, ravinin adaletli olması. İkincisi zapt ravi, ravinin ezberinin sağlam olması. Üçüncüsü kesintisiz bir isnat. İsnadın kesintisiz olması, şaz olmaması ve beşincisi illetli olmaması. Burada hadis ravilerinin özelliklerine tekrar göz atmamız gerekiyor. Din ve dünya işlerinde dürüst, kötülüklerden uzak, İslam'ın emirlerine bağlı yasaklarından kaçınan her bakımdan güvenilir olmak. İşittiği bir hadisi başkasına rivayet edinceye kadar değiştirmeden hafızasında tutabilmek. Öyleyse bu tarife ve güvenilir ravinin özelliklerine göre bu hadis sahihtir denildiği zaman o hadisin şu özelliklere sahip olduğu anlaşılır. Her bakımdan güvenilir raviler tarafından nakledilmiştir. İsnadı kesiksizdir. Yani ilk ravisinden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıncaya kadar raviler arasında bir kodpukluk yoktur. Şaz değildir. Yani hadisin rivayeti makbul sayılan ravilerin rivayetine aykırı bir durumu yoktur. Güvenilir bir ravi, kendisinden daha güvenilir olan raviye aykırı bir rivayette bulunmamıştır sahih hadiste. İllet yani herhangi bir kusur taşımaz. Böyle hadisler sahih yani sağlam ve kesinlikle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait kabul edilirler. Sahih hadisler değerlendirilirken ayrıca ayrıca şunlara da bakılır. Önce büyük muaddislerin fikrine başvurulur. Büyük hadisçilerin sahihtir dediği hadisler gerçekten sahih kabul edilir muteber kaynaklardan alınmamış ise İslam'ın temel prensiplerine uyup uymadığına bakılır. Yine muteber bir kaynaktan alınmamışsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir söz söyleyip söylemeyeceği üzerinde durulur. Bir hadisi Nebi aleyhisselatü vesselama ait olma ihtimali zayıf ise böyle hadisler şüpheyle karşılanır. Başka bir ifadeyle sahih ve hasen denilen Sahihe yakın hadisler dışında kalan rivayetlere zayıf gözüyle bakılır. Bir haberin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a e ait olduğunu şüpheyle karşılamaya yol açabilecek zayıflık <gülüyor> alametleri şu şekilde. Zayıf hadislerin çoğu senedinde veya ravilerinde bulunan bir kusur yüzünden zayıf olanlardır. Öyleyse zayıf hadisin senedini teşkil eden ravilerde adalet veya zapt kusurlarından biri veya birkaçı vardır. İsnadı kopuktur. Bir veya iki yerinde atlama vardır. Ravisi meçhuldür veya üstü kapalı bir şekilde söylenmiştir. Sahih ve sağlam rivayetlere aykırıdır. Sözlerinde Nebi Aleyhisselatü sözlerindeki ahenk ve açıklık yoktur. Başkalarına ait sözler Nebi Aleyhisselatü aitmiş gibi gösterilmiş olabilir. Mesela müdreç hadis. Denilen bir şey var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylenmedi halde ona isnat edilmiş. Örnek Ebu Hüreyre'den rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Köle için iki kat sevap vardır. Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda cihad etmek, Kabe'yi ziyarette bulunmak yani hacc etmek ve annemin gönlünü almak olmasaydı köle olarak ölmeyi isterdim. Bakın burada... Bir idraç var. Köle için iki kat sevap vardır. Sözü Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a ait. Devamında Allah'a an ederim ki şöyle şöyle olmasaydı köle olarak ölmeyi isterdim. Sözü Ebu Hureyre'ye ait. Müdreç deniliyor bu. Yani ilk kısmı sahih bir hadis, ikinci kısım ise Ebu Hureyre Radıyallahu Anh'ın kendi sözü. Dikkatle incelenip üzerinde durulmazsa o kısımda Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın sözüymüş gibi zannedilebilir. Başkası tarafından hadise katılan bu kısım kimin sözü olduğu belirtilmeden katıldığı için hadisin bu kısmı zayıf olmuştur. Aslında Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın köle olarak ölmeyi istemesini ve annesini memnun etmekten bahsetmesini akıl kabul etmez. Çünkü o, insan haklarının, temel hak ve hürriyetlerin savunucusu olmuştur. Ayrıca annesi o henüz küçükken ölmüştür ben yani böyle bir şey de imkansız yani. Uydurma hadisleri belli eden temel ölçüler, hakikatte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan çok kısa bir zaman sonra meydana gelen ihtilaflar, siyasi akımlar, fikir kavgaları desteklenmek istenmiş, bunun için de hadis uydurma yoluna gidilmiştir. Ayrıca halkı ibadete ısındırmak isteyen cahiller, dünyalık elde etmek isteyenler aynı yola başvurmuşlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından konuşmaktan çekinmemişlerdir. Herhangi bir sebeple de olsa bu kötü işi yapanlar zamanla sayısız yabancı fikir ve sözlerin İslamiyet'e sokulmasına alet olmuşlardır. Bu uydurmaların değerlendirilmesine, başka bir ifadeyle uydurma hadislerin tanımasına yarayacak ölçüler şu şekilde. Haberin sözünde saçmalık, bozukluk olmaz. Mesela bıyığını kesen bir Müslümana kestiği kıla karşılık inci ve yakuttan yapılmış bir şehir verileceği, her şehirde biner saray olacağı uydurması gibi. Ucuz bir kazanç. Manasında bozukluk ve dengesizlik olması, az bir amele büyük sevaplar vaat eden veya küçük bir günahtan dolayı büyük cezalara çarptıran uydurmalar gibi, elde mevcut güvenilir hadis kitaplarında bulunmaması, birçok kişinin görmesi gereken bir olaydan bahsetmesi. Veda haccından dönerken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mola vererek Hz. Ali'yi Vasi tayin ettiğini bildiren Kadiri Hum hadisi denilen uydurma gibi şeyler buna sarılır. Hilafet konusunda Ali radıyallahu anh'a gelinceye kadar epey anlaşmazlık olduğu halde Nebi aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ali'yi vasi tayin ettiğinden bahsedilmemesi ve veda haccından dönerken yüzlerce sahabi arasında söylenmesi gereken bir sözü kimsenin duymamış olması onun uydurma olduğunun delilidir. Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmaz. İbrahim yaşasaydı muhakkak peygamber olurdu sözü bu konuya güzel bir örnektir. Kur'an-ı Kerim'de Nebi Aleyhisselat Vesselam son peygamber olarak tanıtılır. Böyle olduğu halde oğlu İbrahim'in peygamber olma ihtimalinden bahsedilmesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı düşmüştür. Yine içki içen mel'undur. Komşusu da mel'undur. Onun yanında oturan da mel'undur. Sözü de uydurmadır. İlk bakışta böyle bir sözü Nebi Aleyhisselat vesam söyleyemeyeceği kolayca anlaşılır. İçki içen birinin günahından komşunun için sorumlu olsun. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez buyrulur. Sahih hadislere aykırıdır. Adı Ahmet ve Mehmet Muhammed olanları Allah'ın cehenneme koymayacağını, güzel yüzlü, siyah gözlülere azap etmeyeceğini bildiren uydurmalar gibi. Allah sizin vücutlarınıza ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. Kalplerinize ve amellerinize bakar. Sahih hadisine bu uydurma aykırıdır. Akla aykırıdır. Bakın biz bu aykırılıkları, uydurmaları e, isnadı olmayan veya isnadı zayıf olan rivayetlerdeki alametler olarak. Yoksa e, bir hadis aklımıza aykırı gelebilir. Ama hakikatte sahih olabilir. E, bu ölçü e, yani mücerret tek başına bir ölçü değil bu. Hadisle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan şu sözler aklı aykırı yüzlerce uydurmalardan kaçıdır. Nuh'un gemisi Kabe'yi yedi kere tavaf etti. Allah kendisini kısrağın terinden yarattı. Tarihi olaylara aykırıdır. Bir peygambere yakışmayacak hallerden bahseder. Edepsiz müstehce sözler ihtiva eder. Peygamber bir düğüne davet edildi de eteği yırtılasıya kadar oynadı saçması. Buna örnek olarak gösterilebilir. Aşırı övgü ve zem, kınama taşır. Uydurma hadislerin konularına gelince... Özellikle sahabeden bazıları, mezhep imamları ve bazı kimseler hakkında yersiz, aşırı övgü ve kötülemeler taşıyan hadislerin çoğu uydurmadır. Hadis diye uydurulan rivayetleri genel bir incelemeye tabi tutan muhadisler, hangi konularda daha çok hadis uydurulduğunu tespit etmişlerdir. Uydurma hadisler daha çok şu konulardadır. Bazı Kur'an-ı Kerim surelerinin faziletleri, akıl, aklı övmek veya yermek, belli gün veya gecelerde yapılan ibadetler, bazı ayların faziletleri. Milletlerin, şehirlerin, dillerin üstünlüğü. Mesela Arapça cennetiklerin dilidir. Allah e, hoşunda olduğu zaman vahyi Arapça indirir, kızgın olduğu zaman Farsça indirir gibi uydurmalar. E, bazı fırkalar, mezhepler ve bunların imamları. Mercimek, pirinç, patlıcan gibi yiyecekler, bazı çiçekler hakkında. Horoz, güvercin hakkında. Hümeyra başlıklı rivayetler. Ey Hümeyra diye başlayan rivayetler. Belli tarihlerde olacak hadiseler. Yani tarih vererek, gün tarih vererek. Peygamberin vasiyetleri olarak ileri sürülenlerin çoğu, malın kötülüğü, ticaretin yersizliği, bunlar ile ilgili rivayetler. Bu konulardaki hadisler genellikle uydurmadırlar. Hadisleri değerlendirmede İslami kültürde çok önemlidir. Bu sayede Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan hadislerle onunla ilgisi olmayan uydurmalar daha isabetli bir ayrıma tabi tutulabilirler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait hadisleri tanımak için niçin bazı ölçülere? ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü uydurmalar gündeme gelmiş siyasi cereyanlar sebebiyle olsun, bazı cahillerin ibadetlere teşvik amacıyla olsun, çeşitli uydurmalar gündeme gelmiş. Bu sebeple uydurmaları tanımak gereği ortaya çıkmış. Haykımsam. Şey Aydınamazsan biraz ara verirseniz Sayı hadisi tanımak için ilk ölçü nedir? İsnat, senet mi? Sağ ol, İsnat. Sayı hadiste e, aranan şartlar neler? Kur'an'a uygun olması. Sayı hadisi, senet. Bir senedin As sayı olduğunu. Mi? Evet, kopukluk olmaması. Evet. Şaz olmaması. Evet. Sincir tamam olmasa yani. Rabinin adil olması. İlet olmaması. Rabinin adil olması bir. Yani, yani dindar, Allah'ın emirlerine riayet eden birisi olması, yasaklardan saklanan birisi olması. İkincisi Sabit. zabıt zapt özelliğine sahip olması. Yani ezber gücünün yerinde olması. İsnadının kesintisiz olması. Hı. Şaz olmaması. Şaz olmaması ne demekti? Kendisinden daha güvenilir olan raviye muhalif bir rivayette bulunmaması. Ve beşincisi illetli olmaması. Yani kusurunun, gizli kusurlarının olmaması. Evet. Hadislerin sınıflandırılması konusuna geçiyoruz. Biliyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra başta sahabe ve tabirin olmak üzere Müslümanların büyük çoğunluğu onun sünnetini tespit edip yaymak konusunda olağanüstü bir gayret gösterdiler. Bu gayretlerle topladıkları sünnet ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait bilgilere giderek kıraat, tefsir, tarih gibi ilimleri ilgilendirip bilgileri de karıştı. Daha sonra sahabe fetvaları, tabiun sözleri de bunlara eklenince geniş bir ilim ve kültür malzemesi ortaya çıktı. Ne var ki bu zengin malzemenin değerlendirilmesi ve tasnifi zamanla bir zaruret halini aldı. Çünkü sadece Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edildiği bildirilen hadislerde bile farklılıklar meydana geldi. Ona ait olanlarla birlikte şüphelileri hatta onun ağzından uydurulmuş olanların sayısı bir hayli arttı. Yine bu hadislerin bir kısmı gerek net gerekse metin yönünden kusursuz iken ya senedinde, ya metninde veya her ikisinde kusur bulunanları da görüldü. Bu durumda hadislerin gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait olanlarını ayırt edebilmek için bazı ölçülere ihtiyaç duyuldu. Hadis rivayetinin sağlam esaslara bağlanması, rivayet edilen hadislerin ravileriyle birlikte ince bir tenkit süzgecinden geçilmesi hep bu ihtiyacın bir sonucudur. Söz konusu ölçüler ve... ...tenkit esasları bir taraftan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gerçekten ait olan hadisleri... ...şüphelilerden ve hadis diye uydurulmuş olanlardan ayırt etmeyi sağlamış. Diğer taraftan bunların sınıflara ayrılmasına yol açmıştır. Ancak hadislerin sınıflara ayrılması gelişigüzel bir şekilde olmamıştır. Aksine tamamen İslam alimlerinin eseri olan hadisle ilgili değişik ilim dallarının özel metotlarıyla yapılmıştır. Bu ayrım hadislerin senet, isnad, metin... Ravi ve rivayet gibi değişik konularına göre yapıldığından ortaya birbirinden farklı hadis çeşitleri çıkmıştır. Bunlardan her birinin tarifi yapılmış, en ince noktalarına varıncaya kadar özellikleri belirlenmiştir. Hadislerin sınıflandırılmasını ve her sınıfa ait özellikleri güzelce öğrenmek, sahih hadisleri tanımanın, onları zayıf ve uydurmalardan ayırmanın yollarını öğretir. Bu yüzden hadis-i şerifleri sınıflandırmak, ve her sınıfa giren hadis çeşitlerinin özelliklerini belirtmek hadis ilminin önemli bir konusu sayılır. Size dağıttığımız tablolarda ne şekilde sınıflandırıldığını e, çizelge halinde gösteriyor o tabloda. E, tabloya eve gittiğinizde, baktığınızda burada anlatılan konuları tabloda hazır bir şekilde görebileceksiniz. Mesela yanındaysa. Evet. Genel sınıflandırma. ...genel bir sınıflandırmayla ikiye ayırmıştık. Neydi? Kutsi hadisler, nebevi hadisler. Bu tasnif hadislerin kaynağına güredir. Nebevi hadisler bildiğimiz gibi... ...nebi aleyhisselatü vesselam ait sözler, fiiller, takrirler ve ona ait sıfatlardır. Bu çeşit hadisleri söyleye bir işten bahsediyorsa... ...işleyen, başka birinin yaptığı işi kabul etmekten söz ediyorsa... ...kabul eden kimse nebi aleyhisselatü vesselamdır ve hadisler bize bir olay veya özellik aktarıyorsa konusu yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hadis denilince ilk akla gelen bu çeşit hadislerdir. Allah'a nispet edildiği için Rabbani veya ilahi de denilen kudsi hadislerde bildiğimiz gibi ilahi bir fikri peygamber ağzından dile getiren hadislerdir. Kudsi hadislerin manası ilham veya uykudayken kalbe ilka, kalbe yerleştirme suretiyle Nebi aleyhisselatü vesselam'a bildirilmiş, onun ağzından söylenmiştir. Sayıları İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre yüz civarındadır. Nebevi hadislerden farklı lafızlarla rivayet edilmişlerdir. Daha çok Allah'a kuluk etmeye, onun insanlara verdiği nimetleri, nafile ibadetleri ve güzel ahlaka dairdir kudsi hadisler. Manası Allah'tan olduğu ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir çeşit vahiy olarak bildirildiği için bazı İslam alimleri kudsi hadisi vahyi gayrimetluğu, Kur'an-ı Kerim dışındaki okunmayan vahiy diye zikrederilir. Kutsi hadislerle Kur'an-ı Kerim'in farkından bahsetmek gerekiyor burada. Bir hadisle Kur'an-ı Kerim nasıl mukayese edilebilir? Böyle bir sorakla gelebilir. Şurası unutulmamalı ki Kur'an-ı Kerim'de kutsi hadisler de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a nispet ederek naklettikleridir. Her ikisi de Allah Azze ve Celle'ye nispet edilerek rivayet edilmişlerdir. Bu her ikisinin ortak yanıdır. Ancak aralarında önemli farklar vardır. Kur'an-ı Kerim'in manası... Lafzı ve tertibi yani surelerinin sıralanması, ayetlerin sıralanması vahye dayanır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine vahyedilen Kur'an-ı Kerim'in tebliğden başka bir dahli müdahalesi yoktur. Kutsi hadis ise yalnızca manasıyla vahiy eseridir. Lafız tabi konuşmasından, tabi konuşmasından farksız olarak peygamberin kendisindendir. Kur'an-ı Kerim'in manası, lafzı ve tertibi mütevatirdir. Yalnız manasıyla rivayet edilemez Kur'an-ı Kerim. Lafzıyla rivayet edilmesi gerekir. Kutsi hadisin ise ne lafzı mütevatirdir ne de manası. Böyle olduğu için manasıyla rivayet edilmesi caizdir. Kur'an-ı Kerim ibadet maksadıyla okunur. Mesela namazda okunur. E, kıraat diye özel bir ibadet vardır. Kur'an-ı Kerim okumanın ecri vardır. Ama kutsi hadis namazda okunmaz. Kutsi hadislerle nebevi hadislerin farkına gelince... Kelam olmaları yönünden kutsi ve nebevi hadisler arasında hiçbir fark yoktur. Kutsi hadislerde içerisinde nebevi hadisler gibi sahih ve zayıf olanlar vardır. Bu da iki hadisin çeşidinin benzer dış özellikleridir. Her iki hadis arasında tariflerindeki özelliklerden başka önemli bir fark yoktur. Kutsi hadisler çeşitli kaynaklarda mevcuttur. Bununla birlikte yalnızca kutsi hadislere ayrılmış birkaç eser vardır. En önemlileri şöyle... El Ita'fatu Seniye Bil Ahadisil ahadis, Kutsiye, Raif Munawi'nin eseridir. Hasan Üsnerdem tarafından İlahi hadisler adıyla Türkçe çevrilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da yayınlanmıştır. Bu şu an piyasada yok Allah'a Alem ama eski kitapçılarda belki bulunur. El Ahadisul Kutsiye, Aliül Kari'nin eseridir. Hasan Üsnerdem tarafından yine Türkçe'ye tercüme edilmiştir. El Ita'fatu Seniye Fil Ahadisil Kutsiye Trabzonlu Mehmet Mekke'nin bu eseri Ali Fikri Yavuz tarafından Türkçe çevrilmiş ve 40 Kutsi Hadis adıyla yayınlanmıştır. Bunun dışında günümüzde de mesela Madve yayınlarından çıkan Kutsi Hadisler diye e, kütübisteden seçme güzel, şerhli bir e, kitap var iki cilt halinde. Onun dışında e, Polen yayınlarından çıkan e, Sayhan'da geçen Kutsi Hadisler diye bir çalışma var. Hadisler diğer bir tasnife göre Bütünüyle ele alınarak yapılan tenkit ve incelemeler sonunda kazandığı değer ölçüsüne göre tasnif edilmiştir. Böyle bir tasnif genel bir tasniftir ve hadisler buna göre iki kısma ayrılır. Makbul hadisler, merdut hadisler. Makbul hadislere sahih, merdut olanlara da zayıf denir. Dolayısıyla makbul hadislere sahih ve hasen hadisleri girer. Zayıf, merdut olanlara da zayıf ve uydurmalar girer. Senet, metin, ravi ve rivayet durumları ayrı ayrı tetkik edilmiş ve hiçbir kusuru bulunamamış, böylece sahih olduğu kabul edilmiş olan her hadis makbuldür. Bununla birlikte her makbul hadis yalnız sahih adıyla bilinenler değildir. Nitekim bazı muhaddisler Hasen gibi hadis çeşitlerinde makbul sayarlar. Tetkik ve tenkit sonucu senet, metin veya ravisinde hadisin sıhhatine engel teşkil eden bir kusur bulunan, Böylece sahih ve makbul kabul edilmeyen hadisler ise merduttur. Tabiatıyla her iki gruba giren, sıhhat ve zayıflık bakımından değişik olan birçok hadisler vardır. Yeri geldiğinde bunların hepsinden ayrı ayrı söz edilecektir. Hadislerin bu şekilde sınıflandırılması, Tirmizi'ye gelinceye kadar muhaddisler arasında yaygın olan sınıflandırmadır. Tirmizi'ye gelinceye kadar bütün hadisler ikiye ayrılmıştır. Sahih ve zayıf, makbul ve merdut diye. Tirmizi ilk defa üçüncü bir hadis çeşidinden söz etmiş. Sahihten aşağı zayıftan yukarı olan bu hadis çeşidine Hasen hadis ismini vermiştir. Bu şekilde ikili tasnif üçlüye çıkarılıp bütün hadisler üç gruptan birine dahil edilir olmuştur. Sahih veya makbul hadisler, hasen hadisler, zayıf veya merdut hadisler. Bazı İslam alimleri mevzu yani uydurma hadisleri de katarak bu genel tasnifi dörde çıkarırlar. Ancak mevzu hadisler Hadis diye uydurulan sözlerden başka bir şey değildir. Dolayısıyla hadis diye de e, anılmazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından uydurulmuş olmaktan öte hadisle hiçbir ilgisi yoktur. Bu itibarla bu sınıflandırmaya itiraz edilmiştir. Bir de mevzu hadisleri yani uydurma hadisleri ayrı bir konu olarak görecek bu sınıflara dahil dahil etmeyeceğiz. Yani onu e, ayrı bir bölüm halinde uydurma hadisler diye göreceğiz. Senede göre sınıflandırma bu da ayrı bir tasnif. Biliyoruz ki senet bir hadisi rivayet edenleri hadisin ilk kaynağına varınca kadar haber vermektir. Başka bir ifadeyle senet hadisi nakledenlerin sıra ile isimleridir. Bir hadisin sıhhat derecesini ilk olarak senedinden anlarız. Eğer senedi teşkil eden raviler adalet ve zapt hususlarında sika yani güvenilir değil ise güvenilir iseler birbirlerinden rivayette da tespit edilmişse hadis ilk bakışta sahih kabul edilir. Yok durum aksine ise hadise sahih ve makbul gözüyle bakılmaz. Yani güvenilirlikleri, sıkalıkları yoksa ravilerin ve senedin isnadında kopukluk varsa o makbul gözüyle bakılmaz, sahih gözüyle bakılmaz. Bu bakımdan hadisin senedinde kopukluk olup olmamasına çok önem verilir. Her iki durumda hadisler şu kısımlara ayrılır. Senedinde kopukluk olmayan hadisler, müsnet, muttasıl, mevsul hadisler. Senedinde kopukluk olmayan hadisler. Müsnet, muttasıl, mevsul hadislerdir. Muttasıl, mevsul. Senedinde kopukluk olan hadisler. Senedinde kopukluk olan hadisler. Mürsel. Munkatı mudal mudal muallak mualak, müdelles müdelles hadisler gibi bunlar senedinde kopukluk olan hadislerdir. Bu sınıflandırma sonucu her gruba giren hadislerden yani hadislerle ilgili müşterek terimler başlıklı dersimizde işleyeceğiz bunu. Burada şunu söylemek gerekir. Senette kopukluk olmaması bir hadisin sahih sayılması için gerekli şartlardan birisidir. Senetteki kopukluk ise zayıf hadisin özelliklerindendir. Buna göre müsnet, muttasıl ve mevsul hadislerin sahih, bilhassa muallak hadislerin de zayıf hadisler arasında ele alınması gerektiği akla gelebilir. Ancak senette kopukluk olmaması yalnız sahih hadise ait bir özellik değildir. Her sahih hadis aynı zamanda müsnettir. Muttasıldır, mevsuldür. Fakat bu üç isimle anılan her hadis yalnızca sahiden ibaret olamaz. Yani müsnet olduğu halde, muttasıl olduğu halde, mevsul olduğu halde zayıf olabilir. Neyden dolayı? Ravideki zayıflıktan dolayı. Aynı özelliği taşıyan hasen hatta zayıf hadislerde vardır. Muallaka gelince da yine sahihi haseni zayıfı vardır. Bunun için özellikle müsnet, muttasıl, mevsul ve muallak hadisler sahih, hasen ve zayıf arasında ortak bir hadis terimi kabul edilmiştir. Bunları ileride ortak terimler başlığında göreceğiz demiştik. Diğer bir tasnif şekli ravi sayısına göre sınıflandırma. Hadisleri ravi sayısına göre sınıflandırma. Hadisler senedini teşkil eden ravi sayısına göre de sınıflandırılmıştır. Buna göre mesela bir nesilden çok sayıda kimselerin rivayet ettiği bir hadis sayıca az olanların rivayetinden üstün tutulmuştur. Ali isnatla nakledilen, nazil isnatla nakledilene tercih edilmiştir. Rivayet yolları çok az olana, rivayet yolları çok olan az olana nispetle daha makbul sayılmıştır. Böyle bir ölçü esas alınarak yapılan tasnife şu hadis çeşitleri girer. Mütevatir, meşhur, ahad, aziz, garip, fert, ali, Nazil Bu Rabi sayısına göre sınıflandırma ile ilgili terimler. Metne göre sınıflandırma Bir hadisin metni bildiğimiz gibi onun sözleri bir konuyu bize aktaran ifadeleridir. Hadisin metni dediğimiz zaman hadis metinleri değerlendirişine göre de ilk bakışta sayı hasen zayıf olarak üç ayrılır. Metin konusunu teşkil eden kimsenin Peygamber veya başkası oluşuna göre de hadisler yine üç ayrılmıştır. Merfu hadisler, metni peygamber'e ait olanlar. Mevkuf hadisler, sahabeyle ile ilgili olanlar. maktu hadisler, tabiûna ait olan. Güvayetler. Son iki hadis çeşidine yani mevkuf ve makdu hadisleri haber veya eser denildiği de olur. Tekrar hatırlatalım bu derste gördüğümüz sınıflandırma genel bir sınıflandırmadır. Bu itibarla bir gruba giren bir hadis başka bir esasa göre yapılan sınıflandırmada başka bir grupta görülebilir. Ayrıca bazı terimler burada da söylendiği gibi değişik kaç hadis çeşidi için kullanılabilir. Mesela bir hadis ise hem mütevatir hem mevsul hem merfu olabilir. Onun için bu sınıflandırmaları ve her sınıfa giren hadis çeşitlerini şimdilik isimleriyle öğrenmekle yetiniyoruz. Her bir hadis çeşidinin tarifini de ilerideki derslerde göreceğiz. Kutsi hadisler genellikle hangi konulardaymış? Genellikle ahlak, başka, ibadet, Allah'ın sıfatları. Makbul ve merdut hadisler hangileri? Mesela makbul hadisler hangileri? Merdut hadisler hangileri? <gülüyor> makbul. Merdut, zayıf ve uydurma. Evet. Mevzuda, Peki hadislerin senetlere göre sınıflandırılmasında, senetlerine göre sınıflandırılmasında hangi çeşitleri ayrılıyordu? Rabilerin kopuk, seninle kopuk olmayan müsnet, mutasul, evsall, mensus. Tamam. Yine Ali ve Nazil diye sınıflandırması var değil mi? Ravi sayısına göre yapılan hadis sınıflandırılmasında nasıl ayrılıyordu? Hangi türler var? Ahad, aziz, garip. Evet. Nert, Ali, Ali nazil. ve Nazil. Metne göre sınıflandırmada nasıl? Merfu, mefkuf, mefkuf, Maktuğu ne demekti? Tabi ondan. Güzel. Merfu olmuş Merfu. Peygamber evet. efendim. Evet. Bir saat oldu mu? Burada kayıt dakikası var, Veriyor mu? Yarım saat olmuş. Evet. Bir yarım saatte sayı hadisleri görelim. Sahih hadis neye denir? Sahih kelimesi sözlükte sıhhatli, sağlam manalarına gelir. Sahih hadis ise sağlamlığında ve peygambere veya ilk kaynağına ait olduğunda şüphe bulunmayan hadistir. Diğer bir ifadeyle ilk kaynağına ait olduğu kesinlikle tespit edilmiş olan hadise sahih hadis denir. Bu tarif sahih kelimesinin sözlük manasına göre yapılan bir tariftir. Usulü hadis alimlerinin sahih hadis tarifleri ise şöyledir. Adalet ve zapt sahibi ravilerin kesiksiz bir senetle birbirlerinden rivayet ettikleri şaz ve illetli olmaktan uzak hadise sahih hadis denir. Bunu az önce herhalde yazmıştınız. Bu tarife göre bu sahih bir hadistir veya bu hadis sahihtir dendiği zaman o hadisin ravilerinin cerh ve tadil yönünden adaletli Zapt yani iştip öğrendiği bir hadisi muhafaza edip başkalarına kusursuz bir şekilde rivayet edebilme özelliği bakımından sika güvenilir olduğu, senedinin yani rivayet zincirinin kesik olduğu, kesiksiz olduğu, bir başka ifadeyle hadisi ilk nakledenden peygambere kadar raviler arasında tam bir irtibat bulunduğu, ravilerin hadisi birbirlerinden gerçekten naklettiklerini gösteren ifadelerle rivayet ettikleri, hadiste herhangi bir illet yani sıhhatine engel teşkil eden kusur bulunmadığı, Şaz yani Sika ravilerin rivayetlerine aykırı bir durum olmadığı anlaşılır. Şimdi sayı hadisin bu özelliklerini misaller üzerinde görelim. Bize El-Hümeydi tahdis etti. Dedi ki, bize Sufyan tahdis edip, bize Yahya bin Said el-Ensari tahdis etti. Dedi ki, Yahya Muhammed bin İbrahim e Teymi bana Alkame bin Vakkas el-Leysi'yi şöyle söylerken duymuş olduğunu haber verdi dedi. Alkame ben demiştir Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ı minberde şunları söylerken işittim. Nebi aleyhisselatü vesselamdan şöyle, iştirken, şöyle buyururken işittim. Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyeti neyse eline geçecek olan da ancak odur. Artık kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulü için olmuştur. Kim de kavuşacağı bir dünya menfaati veya evleneceği bir kadın için hicret ederse hicreti ve Allah Resulü'nün için değil, Allah ve Resulü'nün için değil, hicret ettiği şeye göredir. Buhari Müslim rivayet etmiştir bunu. Bu hadisin senedi ve metni ayrı ayrı incelenirse görülür ki El Humeydi, Süfyan, Yahya bin Saîd el Ensari, Muhammed bin İbrahim et Teymi, Alkame bin Vakkas el Leysi ve Hazreti Ömer tarafından rivayet edilmiştir. Bunların hepsi de adalet ve zapt bakımından sıhharaviler olarak tanınmıştır. Hepsi de hadisi bize tahdis etti, dedi ki bana haber verdi, işittim gibi birbirlerinden kesin rivayeti belirten lafızlar kullanarak rivayet etmişlerdir. Hadiste tenkit edilecek bir kusur, bir illet yoktur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne aykırı hiçbir rivayette yoktur. O halde bu hadis sahihtir. Ez Zuhri'den demiştir ki, Ebu Seleme bin abdurrahman bin af hasan bin Sabit el Ensari'nin Ebu Hureyre'yi şahit gösterip şöyle dediğini işitmiş, bana haber verdi. Allah aşkına söyle. Yani Allah için söyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize şiirle sataşanlara Allah Resulü adına sen cevap ver ya Hassan. Allah'ım onu ruhul kudüsle destekle dediğini işittin mi? Ebu Hureyre evet işittim dedi. Bunu Bukhari namaz kitabında rivayet etmiştir. Bu hadisin ravileri de sıkadır. Senedinde kopukluk yoktur. Tarihi bir olayı aktaran metinde herhangi bir kusur mevcut değildir. Aksine bir rivayet de yoktur. O halde bu hadis sahih bir hadistir. Buhari ve Müslimin sahihlik şartlarına gelecek olursak, hadis ilminde en yüksek mertebeyi almış olan Buhari ve Müslimin el-Camiu's Sahih adını verdikleri eserlerini almış oldukları hadisler hemen hemen bütün İslam alimlerince sahih hadislerin en yüksek derecesi sayılmıştır. Bu sebepten onların kitaplarını aldıkları hadisler incelenmiş, bu hadislerin bazı şartlara şartlarla rivayet edildiği tespit edilmiştir. Bu şartlara Bukhari ve Müslim'in sahihlik şartları denilmiştir. Bu şartları aynı zamanda genel sahihlik şartları olarak kabul edenler de olmuştur. Hakim Nisaburi'nin incelemesine göre Bukhari ve Müslim'in kitaplarını aldıkları hadisler genellikle şu şekilde rivayet edilmiş olan hadislerdir. 1- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ondan rivayette bulunmakla meşhur ve iki sıka ravisi olan sahabi rivayet eder. Yani sahabiden iki tane güvenilir ravi onlardan rivayette bulunacak. İki, sahabeden rivayetleri olduğu bilinen bir tabi'i, herhangi bir tabi değil, sahabeden rivayeti olduğu bilinen bir tabi'i, o hadisi sahabeden rivayet eder. O tabi'inde en az iki sıka ravisi vardır. Yani tabiinde de en az iki tane güvenilir ravi rivayet etmiş olacak. Üç, tabi'den mutkin ve tabi'undan rivayeti olduğu bilinen ve dördüncü tabakadan sıka ravileri bulunan bir tabi Tabii rivayet eder. Ondan da dört, ondan da Bukhar veya Müslim'in mutkin, hafız ve rivayetlerinde adaleti ile tanınan şehi veya şehinin şehri rivayet eder. Bu saydıkların şartlarını daha iyi anlaşılması için şöyle bir isnat şeması ile gösterebiliriz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra Peygamberden rivayeti olduğu bilinen ve en az iki sıkar ravisi bulunan sahabi, sahabeden rivayeti olduğu bilinen ve en az iki sıkar ravisi bulunan tabi'i, tabi'undan rivayeti olduğu bilinen ve dördüncü tabakadan sıkar ravileri olan mutkın bir tabi'i tabi'i, ondan sonra adaletiyle tanınmış mutkın ve hafız Buhari ya da müslim şeyhi veya şeyhinin şeyhi. Bu şu şartlara uygun isnatlarla rivayet edilen hadisler sahih'in en yüksek derecesidir. Ancak şurasını da ilave etmek gerekir. Gerek Bukhari, gerekse Müslim sahihlerinde bulunan bütün hadisler aynı şartlarla rivayet edilmiş değildir. Bu şartların hepsini yani hadislerin hepsi bu şartların hepsini taşımaz. Ayrıca Buhari sahihinde rivayette bulunduğu ravinin şeyhi ile muasır olmasını yani aynı devirde yaşamış bulunmasını ve ondan rivayetinin olmasını şart koşar. Sabah bahsetmiştik bundan muhasarat. Muhasaratla birlikte lika. Müslim ise yalnızca ravinin şeyhiyle muhasır olmasını yeterli görmüş, ondan rivayette bulunmuş olmayı şart kabul etmemiştir. Böyle bir şart koşmamıştır. Bu haliyle Müslim arasındaki fark budur. Sahih hadislerin kısımları. Sahih hadisler iki kısımdır. Birincisi kendiliğinden sahih yani sahih lizatihi. İkincisi başkası sebebiyle sahih yani sahih li gayrihi. Sahih lizatihi, sahih li gayrihi. Sahih hadisin bütün özelliklerine en ileri derecede sahip olan hadise sahih lizatihi yani kendiliğinden sahih denir. Aynı manada Sahih li aynihi de denilir. Tarifin örnekler verdiğimiz sahih hadis çeşidi, yani burada zikrettiğimiz, bahsettiğimiz sahih hadis mutlak zikredilinde sahih li anlaşılır. Sahih hadisin bütün özelliklerine ileri derecede sahip olmayan, bu kusuru ancak başka bir sahih rivayette giderilmek suretiyle sahih olan hadislere ise sahih li gayrihi. Başkası sebebiyle sahih olan hadis denir. Bir başka ifadeyle, sahih li gayrihi kendiliğinden değil de başka bir rivayetin desteklemesiyle sahih olan hadistir. Bir hadisin tam manasıyla sahih sayılmasına engel teşkil eden bir kusuru varsa ve bu kusur başka bir sahih tarihten yapılan rivayette giderilmişse, bu çeşit hadis li değil, li gayrihi sahihtir. Çünkü kendisinde bulunan sahihlik özellikleriyle değil, aslında sahih olmadığı halde başka rivayetlerin desteğiyle sahih olmuştur. Mesela Tirmizi, Muhammed bin Amr, Ebu Seleme, Ebu Hureyre Tarik şu hadisi rivayet eder. Ümmetime zorluk vermeyeceğini bilseydim, onlara her namazdan önce abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim. Bu hadisin senedinde bulunan Muhammed bin Amr, bazı cerh ve tadil alimlerine göre suul ül yani kötü ezberleme kusuruyla tenkit edilmiştir. Bu sebepten Tirmizideki bu hadisi sahihlikten düşmüştür. Ancak başka bir güvenilir ravinin, Muhammed bin Amr'ın şeyhinin şeyhi olan, Ebu Hurereden rivayette bulunmasıyla hadis sahih derecesine çıkmıştır. Böylelikle Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisinin sahihli gayrihi olduğu anlaşılır. Yine Tirmizi, İsrail, Amir bin Şakik, Ebu Vail, Osman bin Affan isnadıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir hadis rivayet eder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken sakalını eliyle hilallerdi diye. Bu hadisi rivayette Amir tek kalmıştır. Ayrıca bazı muhattislere göre leyyinül hadistir. Yani hadis rivayetinde gevşek davranır. Bu sebeple onun rivayet ettiği bu hadisin hasen olduğuna hükmedilmiştir. Bununla beraber bazı muhattisler Ebu Davud'un rivayet ettiği başka bir hadis desteğiyle bu hadisi sahih saymışlardır. Li i sahih hadis aslında hasen grubuna girer. Onun kusurunu gidererek hasen derecesinden sahih derecesine yükselten destek rivayete adit denilir. Adit. Adit. Sayı hadisler çeşitli özelliklerine göre derecelere ayrılmış. Her birinin tarifi yapılmıştır. Adit neymiş? Destek rivayet. Biz bunların hepsinden uzun uzadıya söz edemeyeceğiz. Yalnızca bu derecelendirmeler hakkında kısa bir yer vermiş olmak için en çok tutunanlardan birkaçını Özetleyeceğiz. İbn-i gibi bazı muhattisler sahih hadisleri senetlerine göre derecelendirme yoluna gitmişler. Onları senetlerine esas alarak gruplara ayırmışlardır. Bu gruplara giren hadislerin her birinin kendisinden bir sonrakine nispeten daha sahih olduğunu söylemişlerdir. Bu derecelendirmeye göre ravileri adalet, zapt ve öteki sıfatlar yönünden en yüksek derecede olan bir hadis, ravileri aynı sıfatlar bakımından daha aşağı derecede bulunan bir hadise kıyasla daha sahittir. Söz gelişi bazı hadis alimlerinin esahul esanit yani isnatların en sahih diye nitelendirdikleri isnatlarla yapılan rivayetler sahih hadislerin en yüksek derecesini teşkil eder. Örnek: Ez-Zuhri, Salim bin Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer, Muhammed bin Sirin, Ubeyde bin Amr es-Selmani, Hazreti Ali veya İmam Şafi, İmam Malik, Nafi, İbn Ömer gibi senetlerle rivayet edilen sayı hadisler diğerlerinden daha makbul sayılmıştır. Hatta sonuncu isnada yani Malik, Nafi, İbn Ömer şeklindeki isnada silsiyetü zehep, altın zincir denilmiştir. Ancak en üstün kabul şartlarını taşıyan ravilerin her zaman bir araya gelmesine imkan yoktur. Bu itibarla bir isnat hakkında verilen esahul esanit gibi bir hüküm kesin olamaz. Aynı şekilde bir esnadı değerlendiren kimsenin daha çok yakından tanıdığı kendi ülkesine ait isnatları ön planda tutması normal bir şeydir. Bu yüzden sahih hadislerin senetlerine göre değerlendirilip derecelere ayrılması aksak bir iş kabul edilmiş ve tutulmamıştır. Sahih hadislerin bir derecelendirilmesi de rivayet edenlerin ülkesine göredir. Bu konuda İbn-i şöyle der. Hadis alimleri en sahih hadislerin, Medine muaddislerinin ki sonra Basralıların, Sonra da Şamlıların rivayet ettiği hadisler olduğunda ittifak etmişlerdir. Hatibi de şöyle demiştir. Sünnetlerin rivayet yollarının en sayhi harameyn yani Mekke ve Medine alimlerinin rivayetleridir. Çünkü onlarda tedlis yani şeyhin ismini gizlemek azdır. Yalan ve hadis uydurma onlar için imkansızdır. Yemenlilerinde cidden güzel rivayetleri ve sayı sinatları vardır fakat azdır. Kaynaklar da zaten Hicazlıdır. Basralıların ise açık ve sayı isnadlarla sabit olmuş rivayetleri mevcuttur. Onlar çok hadis rivayet etmelerine rağmen başkalarında olmayan hadislere sahiptirler. Kufeliler de çok hadis rivayetinde Basralılar gibidirler. Ancak onların hadisleri çok hatalıdır. İlletten kurtulanı azdır. Şamlıların hadislerine gelince çoğunlukla Mürsel ve Makdu'dur. Makdu neydi? Tabiunun Tabiun sözü. Nürsel Tabi'ünün sahabeyi adlayarak rivayet. Sıkar avilerinin kesiksiz isnatla rivayet ettikleri sahittir ama onlarda çoğunlukla vaizleri ilgilendirir. Bunları Cemalettin Kasım'i kavaydı tahdis adlı hadis üstüne dair eserinde zikrediyor. Sahih hadislerin bu derecelendirilmesi de tutulmamıştır. Yani beldelere göre derecelendirilmesi. Sahih hadislerin en güzel ve tutulan derecelendirilmesi... Buhari ve Müslim'e göre yapılandır. Bu derecelendirmeye göre sahih hadisler kendi aralarında şu şekilde sınıflandırılır, sıralanırlar. Sahih hadisler bakın. Bir muttafakun aleyh. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet edip sayılarını aldıkları hadisler. Bu tür hadisleri Muhammed Fuat Abdülbaki El-Lüvel Mercan Fi Muttafaque Aleyhi Şeyhan gibi e, bir kitapta toplamıştır. İkincisi manferade bihil Buhari. Yani Buhari'nin sayını aldığı, Müslim'in almadığı hadisler. Yalnızca Buhari'nin sayında bulunanlar. Sayın ikinci derecesi budur. Üçüncüsü manferade bihi Müslim. Yani Müslim'in sayını aldığı halde Buhari'nin almadığı hadisler. Sadece Müslim'in sayında bulunanlar. Dördüncüsü ma ala şartihima. Yani Bukhar ve Müslim'in sayılarına almadıkları halde onların sayıldığı şartlarına uyan hadisler. Bunları Hakim el müstedrek adlı eserinde toplamıştır. Beşincisi, Ma ala şartil Buhari. Yani Bukhari'nin sahihlik şartlarına uyanlar. 6.'sı Ma ala şart Müslim. Müslim'in sahihlik şartlarına uyanlar. Yedincisi, Sahih inde gayrihima. Buhari ve Müslim'den başka muhaddislere göre sahih sayılan hadisler. Bunları yazdınız mı? Tekrar ediyorum. Birincisi Müttefakun Aleyh, Bukhari ve Müslimin ittifak ettikleri. İkincisi, Bukhari'nin tek başına rivayet ettiği. Üçüncüsü, Müslimin tek başına rivayet ettiği. Dördüncüsü, Bukhari ve Müslimin rivayet etmedikleri halde onların şartlarına uyan hadisler. Beşincisi, Bukhari'nin kitabına almadığı halde Bukhari'nin şartına uyan hadisler. Altıncısı... Müslim sayını almadığı halde Müslüm'ün şart, şartına uyan sahih hadisler. Yedincisi, Bukhari ve Müslüm'ün kitaplarına almadığı ve onların şartlarına da uymayan fakat diğer muhaddislerin sahihlik şartlarına uyan hadisler. Sahih hadislerin yazılı olduğu kaynak eserler sadece sahih hadislere ait olarak ilk yazılan eser Bukhari'nin camius sahihidir. Sonra Müslüm'ün aynı isimli sahih gelir. Bu iki eser sahih Bukhari ve sahih Müslüm adıyla da bilinir. Ve İslam alemin, alimlerince Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap kabul edilmiştir. Çoğunluk Buhari sahihini daha üstün sayar. Her ikisine dair etraflı bilgiyi geçen dersimizde, bir önceki dersimizde zikretmiştik. Sahih adı verilen Buhar ve Müslimin el cami Sahih adlı eserleriyle Sünen-i Erba'a, Dört Sünen denilen, Sünen-i Ebi Davud, sünen Tirmizi, sünen Nesai ve sünen İbn Mace'den meydana gelen altı kitaba el kutubis sitte denildiğini biliyoruz. Sahih hadislerin kaynağı çoğunlukla bu hadis bu altı hadis kitabı kabul edilir. Sahih hadisleri ihtiva eden kaynaklar arasında Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, İmam Malik'in muvattağı, Hakim Nisaburi'nin El Müstedrek'i, Beyhaki'nin Sünenül Kübra'sı, Darimi'nin Süneni, Ebu Yala ve Bezdar'ın Müsnetleri Tabi'nin Mu'cem adlı üç eseri. Yani mucem Kebir, mucemi Evsat ve mucemi sagir Sahil en önemlileridir. Şimdi burada, e, burada zikredilmese de, e, genelde pek çok hadis usulü kitabında zikredilmez ama bunu söylemekte fayda var. Kitabına sadece sahih hadis almayı ahdeden eserler, alimler şöyle şekilde. Bukhari, Müslim, bunun dışında El-Müstedrek, Hakimin Müstedrek'i. Dördüncüsü İbn-i İbba'nın Sahih'i. Beşincisi i̇bn Huzeymen'in Hüzeymen'in sayıyı. Altıncısı Ziya'ul Mahdi'sinin El Muhtari adlı eseri. Yedincisi Ebu Naim El İsbihani'nin Müsnedül Mustahrec ala sayh-i Müslim kitabı. Müslim'in şartlarına göre olan sayhları almıştır o. Sekizincisi İbn-ül El Muntekası. Dokuzuncusu İbn-i Seke'nin Piyasada yoktur bu kitap bulunamamıştır. Ama alimler bu eserden bahsederler. Onuncusu Dârekudnî'nin İlzamat adlı eseri. On Bey Beyhâki'nin El İlzamat adlı eseri. On ikincisi, on ikincisi Ebu Avâne'nin Müsned'i. Bu on iki eser. Tamamen sahih. Almayı vaat eden. Ama bu şartlara uymadıkları var. İbn-i İbban'da zayıf rivayetler var. İbn-i Uzeyme'de var. de var. İbn-i Uzeyme'de var. Ziyaül Mahdis'in muhtarısında var. Diğer kitaplarda zayıf rivayetler de var yani. Ama onlar kendi şartlarına göre say diyerek bunları almışlar. Fakat hata ettikleri yerleri var tabii. Şimdi mütevatir hadislerin tarifine gelelim. Yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri aklen mümkün olmayan çok sayıda bir topluluğun görerek veya işiterek ittifakla naklettikleri hadis veya haberlere mütevatir denir. Ravileri her devirde bir veya iki kişi gibi azlık olmadığından mütevatir hadis rivayet edildiği konuda kesin ilim ifade eder. Bir hadisin mütevatir sayılabilmesi için tarifte geçen dört şartın bir arada bulunması gereklidir. Neydi bunlar? 1- Aklın yalan söylemek için birleştiklerini kabul etmediği kalabalık. Bu kalabalığın sayısı hakkında değişik görüşler vardır. Bazı alimler, kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahit getirilmelindeki ayete dayanarak, Nisa 4, e, 14. ayetine dayanarak bir hadisin mütevâtir olabilmesi için her devirde en az dört kişi tarafından rivayet edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Ancak böyle bir sayı başka bir konuya mahsustur. Her konuda kesin bir ölçü olamaz. Ayrıca bu doğrudur gibi kesin bir hükme varabilmek için gerekli sayı insanlara, olaylara ve benzeri amillere, sebeplere göre değişebilir. Bu bakımdan bir hadisin mütevatir sayılabilmesi için ravilerinin şu kadar olması gerekir gibi belli bir sayı üzerinde durmak doğru değildir. Yani kısaca aklen, yalan üzerinde ittifak etmeleri mümkün olmayan bir kalabalık tarafından rivayet edilmesi. Birinci şart bu. İkincisi kalabalığın baştan sona kendileri gibi kalabalıktan Eşit şekilde rivayet etmiş olmaz. Kendileri gibi kalabalıktan rivayet. Her tabakada aynı kalabalık olacak yani. Buradaki eşitlikten maksat ravi sayısının eksilmemesidir. Herhangi bir devirde ravi sayısının artması elbette daha iyidir. Ama eksilmemesi gerekir. Üçüncüsü görerek veya işerek rivayet edilmiş olmak. Hadisler bildiğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ya sözü ya fiili yani bir davranışı veya takriridir. Bunların görerek veya içterek duyguya dayanmak suretiyle rivayet edilmesi esastır. Çünkü bunların akla dayanarak rivayet edilmeleri zamanla farklı bir şekilde rivayetlerine sebep olabilir. Bu ise tevatür denilen ittifakla rivayeti bozar. Mesela Hz. Peygamberi abdest alırken gören bütün sahabiler gördüklerini ittifakla rivayet etmişlerdir. Tevatür de ancak bu suretle mümkün olabilmiştir. Halbuki hisse değil de akla dayansaydı... Aynı rivayetin ittifakla nakledilmesi imkansız olurdu. Ayrıca akla dayanan bir haber kesin ilim ifade etmemesi dolayısıyla mütevatir sayılmaz. Mesela alemin sonradan yaratılmış olduğu akıl yoluyla ispatlanır. Bu haber rivayet edenler arasında yine akıl yoluyla aksini ispat etmeye kalkan bulunabilir. O takdirde bu haber mütevatir olmaktan çıkar. Bunun için haberin hisle, hislere dayanarak nakledilmesi esas sayılır. Yani e, görerek ve duyarak. Dördüncüsü, rivayet edilen hadisi dinleyen için bir ilim ifade etmez. Rivayet edilen hadisin dinleyen için bir ilim ifade etmez. Eğer bu şart olmazsa hadis yalnızca meşhur olur. Bunun içindir ki her mütevatir meşhurdur fakat her meşhur mütevatir değildir. Mütevatir hadiste... Sözlü mütevâtir yani el mütevâtirül lafzi ve manaca mütevâtir yani el mütevâtirül manevi diye iki kısma ayrılır. Mütevâtirül lafzi hadisler Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den ağzından çıktığı şekilde rivayet edilen hadislerdir. El mütevâtirül manevi ise yalnız bu mana veya olayın anlatıldığı hadislerdir. Böyle hadislerin rivayet lafızalar arasında farklar bulunabilir. Mütevâtirin bu iki kısmını daha yanlayabilmek için şöyle misal verebiliriz. Bir kimseden gelen çeşitli rivayetlerden birinde o kimsenin bir deve, bir başkasında at, bir diğerinde koyun sadaka verdiği belirtilse bu haberin sadaka verme hususunda mütevatirül mana olur. Yani manada birleşiyorlar. Hangi manada? Sadaka verdiği manasında. Ama lafızda birleşmiyorlar. Biri deve diyor, biri at diyor, biri koyun diyor. Eğer bu haber hep aynı sözlerle rivayet edilirse mütevatirül lafzi adını alır. Hem lafzı hem de manası mütevatir olan tek eser Kur'an-ı Kerim'dir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisler arasında lafzı mütevatir olan azdır. Hadis alimleri bu konuda kim bilerek beni söyledi diye bir yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın hadisini örnek gösterirler. İmam Suyuti mütevatir hadislere dair El Esharül Mütenasire Fi Akbarül Mütevatire adlı bir kitap yazmış. Konuyla ilgili örnekler vermiş. Mesela benim sözümü işten... Güzelce öğrenip işittiği gibi başkalarına ileten kimsenin Allah yüzünü ak etsin hadisi. Kur'an-ı Kerim 7 harf, 7 lehçe üzerine nazil olmuştur hadisi. Her sarhoşluk veren şey haramdır hadisi. bunlardan ilki 30 sabi, ikincisi 27 sabi. Her sarhoşluk veren şey haramdır hadiste 20 sahabe tarafından rivayet olunmuştur. Meset üzerine meshetmek hakkındaki hadisi 70 Peygamberin dua ederken ellerini kaldırdığına dair hadisi elli kadar sağa rivayet etmişlerdir. Son hadis, yani dua ile ilgili hadis, değişik lafızlarla rivayet eliniğinden manası mütevatirdir. Bu, bu konuda Kettani'nin Türkçe tercüme edilen mütevatir hadisler kitabı var. En Ennazmül mütenasir fil hadisin mütevatir diye. Ee, orada mütevatir hadisleri tek tek saygıyor. Hangi sahabelerden geldiğini zikrediyor. Ve mana olarak tevatürle gelenleri de zikrediyor orada. Sayı hadislerin hükmüne gelince sayı hadisle amel etmek vaciptir. Farzdır yani. i̇bn Hacer bunu şöyle ifade etmiştir. Şeyh Han, Bukhari ve Müslim tarafından rivayet edilmemiş bile olsa sayı hadislerle amel etmenin vacip olduğuna bütün İslam alimleri ittifak etmişlerdir. Yani sayı hadis bir şeyi bize ispatlıyor değil mi? Yani buradan mesele aykırıymış, değilmiş. Böyle bir şart sunulamaz. Kim böyle bir şey söylerse, böyle bir şey söylerse o pis bir bidatçıdır. Sahih hadis sabitse onunla amel etmek gerekir. 2. Bir hadisin sahih olduğu ve peygamberden rivayet edildiği kesinlikle tespit edilirse artık o hadis dini bir esas kabul edilir. Başka bir asılla karşılaştırmaya ve teville lüzum kalmaz. 3. Sahih hadisle kimse amel etmemiş bile olsa onun sahih olduğunu kabul etmek gerekir. Dört, sahabe ve tabiundan sahih hadislere aykırı rivayetler olunursa o rivayetlerin zayıf olduğuna hükmedilir. Beş, sahabinin bir hadisi yalnız olarak nakletmiş olması onun sıhhatine bir zarar vermez. Yani sahabeden rabisi tek olması hadisinin sıhhatine bir zarar vermez. Evet, sahih hadis neymiş bir tarif alalım. Hay hadis ney? Hangi şartları taşıyan hadisdir? İslamın ne olmayan? olmayan? raviler Adil ve zabit olan gölülür raviler tarafından. Ve tarafından. Zabit, zaptı ve adil. İki, iki, üç, evet. Dört. İslamın ne olmaması? Onu başta saydık bir duvar. Sağlamlığına şükür olup. 4. Şaz olmamaz. Yani kendisinden daha güvenilir bir raviye muhalif rüyayette bulunmamaz. Rabinin. 5. illet taşımamaz. Gizli hususlar taşımamaz. Bukhari ve müslimin sayılık şartlarını yazdınız mı? Yazmadınız. En azından En azından iki güvenilir Sabiden ravisi olacak. Ondan sonra bu sabiden en az tabiinden iki tane ravis olan bir sabiden gelecek. Hmm. En az iki tane. İki tane güvenilir, tabi ravis olacak sabenin. Yani aynı hadis iki raviden gelecek değil bakın. Şöyle örnek vereyim. Ee, a misal veriyorum. Kim diyelim? Mesela Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Bunun tabiinden birçok ravisi var da. E, diyelim, ismi pek bilinmeyen Utbe bin Gazvan radıyallahu anh. Utbe bin Gazvan'ın rivayetinin Bukhar ve Müslim şartına göre sahih olması için tabiinden iki tane rabisi, güvenilir ravisi olması lazım. İki tane güvenilir ravi Utbe bin Gazvan'da hadis rivayet etmiş olmalı. O hadisi rivayet etmiş olması şart değil. İki tane ravisi bulunsun buna yeter. Sabiden iki tane güvenilir raviş olacak. Ondan sonra bu tabinden her birinin tebe tabiinde güvenilir dördüncü tabakasından güvenilir neyi olacak? Kaç tane? on da, da iki tane. Ha bunun gibi şartlar var. Bu ile Müslüman arasında nasıl bir fark var sıhhat şartları arasında? Mesela Bukhari ne şart koşuyordu? Müslim ne şart koşuyordu? birbirinden farklı olarak. Bukhari görüşmesi, görmüş şeklin görmüş olmasını istiyordu. Buhari hem muaseret hem liqa'yı şart koşar. Muaseret aynı asırda yaşamış olmak. Lika görüşmüş olmak. Hep aynı asır, görüşmüş. ondan ilim almış olmak. Derinle tek Müslim'de ise muhasarat yeterlidir. Likayı ispatlamasına gerek yoktur Müslim'e göre. Evet. Hadislerin en sahih olma derecesini nasıl saydık? En sahih hadisler hangi hadislerdi? İttifak ettikleri. Ondan sonra Buhar'ın tek, tek başına ribad ettikleri. Ondan sonra Müslümün, Müslüm'ün tek başına, evet. Ondan sonra? Buhar ve Müslüm'ün almadığı halde şartlara uyanlar. Sadece Buhar ve Müslüm'ün şartlarına uyanlar. Ondan sonra beşincisi? Buhar'ı kitabını almadığı ama şartlara, Buhar'ın şartlarına uyan hadisler. Şartları. Altıncısı? müslümin şartına uyan hadisler. Yedincisi? Diğer muhadislere şartına almayanlar. Evet. Buhari diğer, diğer şartlarına uyuyor. Evet. Mutlaka hadisi ne denir? Yani birden fazla kişiden gelenen toplanma. Yok. Çok kişinin gördüğü yalan, yalan olmayan kalabalık. Yok. Akten yani yalan olmaması, mümkün olmayan. Hep yanlış yazmışsın. yalan söylemek için buluşmaları mümkün olmayan, M mümkün görmediği, aklın mümkün olmayan, yalan söylemek için ittifak etmeleri aklın mümkün olmayan bir kalabalığın yine kendisi gibi kalabalıktan ...rügayet ettikleri hadis... ...veya olay... ...haber... ...mütebatirde hangi şartları arıyorduk? Yazdınız mı? Bir... Akhle... ...yalan söylemek üzerinde... ...ittifak edemeyecek bir topluluk... ...olmaz. İki... Hadis sayısının eksilmemesi. Eksilmemesi. Üç. Görerek ve işiterek rivayet edilmiş olması. Dört. Rivayet edilen hadisin dinleyen için ilim ifade etmesi. İlim ifade etmesi. Evet. Sayı hadislerin hükmü neymiş? Vacip. Tamam vacip. Neye Amel vacip. Başka? Amel edilmese bile sahih tuvaletmek. O dinden bir sahih olduğu tespit edilirse bir hadisin dinden bir esas kabul edilir. Asıl kabul edilir. Delildir yani. Hüccettir. Üç. Sahih hadisle hiç kimse amel etmemiş olsa bile yine sahih kabul edilir. Dört. Sahabe ve tabiundan sahih hadislere aykırı rivayetlerin nakl olunursa o rivayetler zayıf kabul edilir. Sahabe ve tabiinden gelenler zayıf kabul edilir. Yani onlara itibar edilmez. Peygamberden gelen esas alınır. 5 Sahabenin hadisi yanlış başına tek bir sahabe ravisi olması hadisin sıhhatine hiçbir zarar vermez. Evet, sahih hadisler konusu da bu şekilde. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Anlamadığınız bir konu var mı? Yani sorulardan güzel anlaşıldı. <gülüyor> ee, Allah izin verirse bir sonraki derste Hasen hadisleri işleyeceğiz. Hasen hadislerde oldukça önemli. Dikkat edilmesi gereken hadisler. hasen hadisler, zayıf hadisler. Bunları işleyelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa en tevahdek ve estağfurike ve tubilek.